Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in El-Kirâetü Qabla Salatil Fecri Bi Hoparlöyle sabah namazından önce Kur'an okumak veya bazı dualar okumanın hükmü nedir? Sünnette böyle bir şey var mı? Bazı yerlerde, böyle bazı camilerde böyle bir şeyler yapılıyormuş, onu soruyorlar. Diyor ki: ma Böyle Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmek ve böyle bazı duaları sabah namazından önce okumaya devam etmek sünnetten değil bilakis bid'attır. Tenbihul imam hatta yentazira İmam beklemesi için cemaatten namaza gelenin uyarı yapması. Demek ki bazı Arap camilerinde e, oluyormuş ve Arap ülkelerinde e, imam e, namaz kılarken, imam rükudayken, cemaatten biri geldiği zaman ya öksürüyormuş e, ya da imama inna Allahu mehssabirin diye sesli bir şekilde Allah sabredenlerle beraber dedikte yani acelet be ben geliyorum diye böyle bir şeyler yapıyorlarmış. Bunun hükmü nedir? Hadi al-ı amel Bir kere böyle bir iş şey yapmak cami girme edeplerine ters bir şeydir. Fe innel muslim fi me'murun Çünkü Müslüman böyle bir durumda namaza sükunetle gelmekle emrolunmuştur. Yani böyle koştura koştura namaza gelinmez. Fama adraka yetişebildiğini kılar, yetişemediğini de daha sonradan tamamlar.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 amma ihdâfe a'mâli mâ enzelallahu bihâ min hakkında bir delil indirmediği amellerde hayır yoktur. Velâ <gülüyor> eğer hayır olsaydı bizden önceki insanlar böyle bir şey yapardı. Yani öksürmek imam beklesin diye ve hatta innelillâhi ve gibi böyle bir şeyler demek bunlar yoktur. Sahabe döneminde de yok idi. Onların bize yönlendirmiş olduğu metot tadı yoktur. Ve burada ayrıca imamı ve cemaatin kafasını karıştırmak vardır. Bir hadis-i Aleyhi aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. لَا يَجَّرْ بَعَضُكُمْ عَلَى bil بِالْقُرْآنِ Sizden biriniz başkasını açıktan Kur'an okuyarak rahatsız etmesin ne başka bir hadis la yufi'anna sizden bazılarınız bazılarını eziyet etyor Kur'an ve la okurken hiçbir kimse kimseye sesi bir şekilde okumasın yani bu şu anlamdadır. Camiye geldiğin zaman mesela sessizce Kur'an okuyorsun, birileri namaz kılıyor, birileri de veyahut da kendi başına Kur'an okumak istiyor veya herhangi başka bir kitap okumak istiyor. Sen böyle yaptığın zaman ne olur? Oradaki insanların kafasını dağıtmış olsun, kafasını karıştırmış olsun. Dolayısıyla bunda da ne var? Başkasına eziyet verme var. Yani demeyeceksin ki Kur'an'dan insan rahatsız mı olur? O da kendine göre okuyacak veyahut da namaz kılacak. E ama بالنسبه الاimam fi in al-fuqaha rahimhumullah yakuluna idha ahass al-imam bidakhlin ama imam cemaatten yeni gelen birini hissettiği zaman imamın beklemesi önemlidir. Özellikle son rekatta ise imamın. Niye? Çünkü son rekata yetiştiği zaman cemaate yetişmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis rivayet ediyorum ben edraka rakatan min as-salah faqad adraka as-salah. Kim namazdan bir rekata yetişirse namaza yetişmiş olur. Özellikle yani imam son rekattaysa beklemesi daha iyidir. Ancak hani cemaati de <gülüyor> usandıracak şekilde de olmaması lazım. Çünkü cemaat o daha sonradan gelen insanlardan daha önemlidir. Elmedkhanatu emamel musalli namaz kılanların önünde tütsünün olmasının hükmü nedir? Cevap bunda bir sıkıntı yoktur. Yani bazı fakirler e, ateşin ateşe doğru namaz kılmayı mekruh saymışlar çünkü mecusiyelerin ibadetlerine benzediğinden dolayı ancak mecusiler ateşe böyle tütsü yakarak ibadet etmiyorlar dolayısıyla namaz kılanın önünde e, tütsü olmasında bir sakıntı sıkıntı yoktur ve hatta bir kalifen olmasında bir sıkıntı yoktur. Tütsü, koku tütsü tütsüsü işte demin yaktıklar vardı ya evet. başka. Evet. Hı. Sobada diyor özellikle zaten insan soğuk havadan ısınması için e, konulur. Bunda da bir e, sakınca yoktur. Mi'yarul ithaleti ve tekfifi sala esinnetu ve lesel ehva. Yani namazı uzatmanın ayarı nedir? Namazı hafif kılmanın ayarı nedir? Ş e, bazı Cemaatten bazıları ben rükûdan sonra kalktığımda diyor uzun durduğumdan şikayet ettiler. Çünkü ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükûdan kalktığı zamanki duayı okuyorum. Şaraben evvelekel tayyiban fi. Ondan sonra başka duaları da var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. bunları okumak bunları kısaltayım mı? insanlara meşakkat olmasın diye diye soruyor imamın bir namaz kılanı birisi soruyor. Cevap el vacbu imam kullu men min an sünnet sünneti uygun bir şekilde amel etmesi gerekir. Sünneti muhalefet ederek başkasının görüşüne boyun eğmemesi gerekir. Özellikle zaruret bazen gerektirebilir. Bazen insanların ihtiyacı olabilir hafif kılması olabilir ama bunu devamlı yapması, bunu da devam etmesi yanlıştır. Çünkü o zaman sünnete tabi olmak e, ne zaman gerçekleşir Bir imam için o zaman ne zaman gerçekleşmiş olacak? Dolayısıyla sünneti uygulamaya hırslı ol ve insanlara bu konuda da sabretmelerine haber ver ver ve bununla insanlar e, sabrettiklerinden dolayı, itaate sabrettiklerinden dolayı sevap alacak. Eğer insanların arzusuna uyarak Bunlar terk edecek olursa o zaman ümmet ayrı ayrı olur. Kimisi kısaltıyor, kimisi uzun tutuyor gibi farklılaşma olacaktır. Halbuki sünnet bellidir. Neĥnû cemaatül mescidi bi ve Burada da diyor ki biz diyor öğrenciler üniversite öğrencileri bir camiye yakınız o caminin imamı kıraatini namazda uzun tutuyor. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani namazın kısa kılınmasını hafifletilmesini söylüyor. Dolayısıyla bu sünnette hafife davet etmek etmesi Peygamber Efendimizin nisbi bir şey midir? Yani adamına göre değişen bir şey midir? Yani bunun ölçüsü nedir? Hafif kılmanın, namazı hafif kılmanın, cemaati usandırmamanın ölçüsü nedir? Evet hafif kılmak, namazı hafifletmek nisbi bir şeydir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazıyla bizim namazımızı karşılaştırdığımız zaman çok farklı şeylerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıraatta yönlendirdiği şey ve uzatmadan engellediği şey e, Hazreti Muaz'ın kıssasıyla ilgili olan şeydir. Çünkü insanlarla beraber Muazm-i Cebel ne yapıyordu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kılıp daha sonradan Bedevilere, tarlada uğraşan insanlara geliyordu. Tekrar onlara yatsa namazını kıldırıyordu, geciktiriyordu biraz. Tüm <gülüyor> onlar tarlada, ekinlerde çalışan insanlardı. Elbette ki bunlar da yorulmuş idi, gün boyu çalıştıklarından dolayı. Bir kere Peygamber, bir kere onlara namazda Bakara suresini baştan sona okuyor. Baştan sona bunu okursan, tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, efetten o nantiye muaz, sen ey muaz diye karşı geldiydi ona. <gülüyor> bunu الذين رفع sallallahu aleyhi ve peygamber efendimize anlattılar. Peygamber Efendimiz de ona kızdı ve bunu yasakladı. Ve ona cemaate merhametli davranmasını emretti ve onlara o kıldırdığın zaman evdese sema un şakkat edessema un fattarat <gülüyor> idde şemsu kuret ves sema idat el buruc ves subihisme rabbike el aliy gib dualları oku dedi ama aşırı derecede namazı hafifletmek yani bizim bu zamanda yaptığımız gibi inne hatena kul vallahi et böyle bunlar nedir hatadır çünkü peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hafifletmesini emretmesine rağmen mesela enes bin malik diyor ki peygamber efendimizin yemuru bit takfifi ve emuna bis safat bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda hafif kıldırmayı emrederdi. Ama o bize namaz kıldırdığı zaman Safat suresini okurdu. Safat suresi kaç sayfa? 7 sayfa. 7 sayfa bir rekatte okuyordu Aleyhissalatu vesselam. Ama bu, şimdi hocam yani inna okunmaz. Anlamına gelmez. Gelmez yani ben de onu Tabii yapıyorum. ki gelmez ama bunu devamlı yapmak sünnete muhaliftir. Devam bu olur. devamlı bu böyle bir hasıl yapmak hatadır evet. İşte yani imam mesela diyelim hep böyle namaz kılınmaya çalışıyor. Bu sünnete muhaliftir. Yani Ali sallallahu aleyhi ve hafiflet dedi diye e, bu namaz olmaz anlamına gelmez de sünnete muhalif olur. Diyorsa namaz yine olur? Adam ömür boyu onunla da kılsa yine namaz olur tabii ki. Wala şekeren hada yubin Tabii ki bu peygamber Efendimiz'in fiilini açıklar fiili de sözünü açıklar. Ali sallallahu aleyhi Safat suresini namazda okuması o onun ayarı ile bir hafifletmedir. Yani Saffat'ı okuyor ama yani Nahil suresini okumuyor icabında. 15 sayfa. Mesela Yusuf suresini okumuyor. Mesela kaç sayfa? Yusuf 6 sayfa oradan 6 sayfa da 7 sayfa da oradan 13 sayfa. Mesela öyle okumuyordur. Tevbe suresini okumuyordur. Aleyhisselatü Vesselam Safat suresini okuması hafif okunacak olan dualardan olarak bölüdür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, sabah namazında 60 ayet ile 100 ayet arasından e, ayetlerden okuyordu. O şekilde namaz kıldırdırdı. Mesela bu da yaklaşık Ahzab suresi gibi. Ahzab suresi 73 ayettir. Sayfa olarak baktığında 4 4 4'den 8 sayfa, 8 sayfalık 8 9 sayfalık bir süredir. Yani sabah namazında öyle bir sure okuyordu diyor Furkan suresi, Nemir suresi, Ankebut suresi. Yani demek ki baktığımızda biz çok çok hızlı kılıyoruz yani. Ali Salatin sayın Efendim? Tekviride Tekbir Şemsu Kuvira tabii. Yani diyor ki yani. onu oku falan diyor. Ama o da bir sayfa. Yani, he, bir sayfa. Bir tamam, sayfa. Yok. Yo, genelde okudu. Bak Ali Salatin sayın okudum ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ettiği kıldırdığın zaman diyor. İde sema sema'i Bu kıyamet yani. efendim? Kıyamet Suresi. Tabii genelde kısa ayetler, Mekki Mek Mekki sureler son şeydekiler. Ama Aleyhisselam bak burada diyor ki fiili kavlini açıklıyor, Kavli de fiilini açıklıyor. Bir yandan Muaz bin diyor ki hafif kıl. E tabii ki 48 sayfa Bakara Suresi. 48 sayfayı okuyor tabii ki çok. Ne bir saati, ne bir saati, ne bir saati. tertille okuyacak. Yani. Evet ha. Yani kır... o da Allah Allah. aynen. İşte onu da diyor peygamber Efendimiz sen fitnecim olmak istiyorsun. Ee, burada diyor ki bak Enes -i bin -i Malik peygamber Efendimizin hafifletmesini anlatıyor. Ya'muru bit-takfif Aleyhisselatü Vesselam bize hafifletmeyi emrediyor ama bize kıldırdığı zaman o kendi kıldığı değil. Kendi kıldığı zaman Bakara falan okuyor Aleyhisselatü Vesselam. Bize imamlık yaptığı zaman Safat Suresini okurdu. Tamam Vakti nezdelse ahir zaman insan hiçbir vakti yok. Yok yani çalışacak. Yok zaman. yok ben bir şey söylüyorum ahir zaman insan hiçbir zaman vakti yok. Tamam, anladım. Bayramda anladım. da Hocam yok, cumartesi yok, pazar da yok hiçbir zaman yok. yok Çalışmayınca vakti vardır ama Hocam çalışırsınız. Yok şimdi şu var bak şunu diyorum. Elbette ki işlerini demiyorum evet. ben. Ama bizim Zabit. ne zaman boş vaktimiz olsa bile böyle bir işe alaşmayız. Hocam Bakara kim biliyor ki? Hocam varsayalım. Yok galiba. Bakarayı demiyorum yani. Hocam yine. Hocam ezberde yok sertan oldu. O doğru. Arkadaşlar kamera çekiliyor. <gülüyor> evet, böyle. ders e, çekiliyor Evet doğru. Ses sorusu. Fakat yani fakat kendi nebi sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> yani Ali's salatu vesselam sabah namazında bu söylediğim sahih-i muslim'de geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında 60 ayetle e, 100 ayet arasında ayetlerden okuyordu yani mesela Ahzab suresi gibi Furkan Nemil Ankibut suresi gibi Fâdî Sûr'u beyne mâ beynel miyete ve bu bu süreler altmış da yüz ayet arasındaki sürelerdir. Fîzâ qıra'â feînne hâzî minâ ihye'l qıra'atul mu'tâde Bunlar okuduğu zaman bunlar normal okumalardır. وإذا كان الناس لا يتحملون insanlar buna tahammül e, edemedikleri zaman raca ila twil al-mufassal mufassalların uzunlarını okurdu vel anke alayhi zikra fi salati's subhi min suret kaf ile suret el yani sabah namazında kaf suresinden başlayıp mursalat suresine kadar e, okunduğu zaman karşı çıkmazdır peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani birkaç e, sure birden Evet. Bunlar orta okuyuşlardır. Hatta birkaç söyle, birkaç cüz de. Hani bire bir kadar birkaç sonra. Birkaç süre ve hatta cüz onlar. Birkaç cüz. Bir yüz. Hı -hı, onlar kısa ama biraz birkaç cüz tutuyor. Ama Resulü de oksak bir sakıncası var mı? Yok yok. En uzun bildiğimiz süre. Ee, süre değil o ayet. iki, Aynen, ayet. Yani iki ayet. Evet, ayet. Bakaran son iki ayet. Burası da çünkü din değil oku. İki ayet. Evet. Tabii ki bunlarda zorlama yok elbette ama yani bunlar Kolay bir nevi gelen bir nevi oluyor. ölçü evet <gülüyor> kolayınıza geleni okuyun ama yani <gülüyor> Kur'an bir deniz gibidir diyeyim kıyılarda hep yüzmek de olmaz yani <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> es sünnetü tesviyetü sufuf <gülüyor> sünnet safları e, düzgün tutmadadır evet şimdi burada soru bunu da okuyup bitiriyor inşallah. <gülüyor> Şimdi e, burada soruyor soru soran diyor ki e, bazıları diyor elini şöyle göğsüne tutarak bu şekilde namaz kılıyor. Mısır'da bu çok yaygın. <gülüyor> ha, bunu böyle Mısır'da gider diyor. Yani böyle değil de şöyle şu sol tarafına doğru kalbinin üzerine tutarlar. Bu şekilde kırıyorlar. Böyle bir şekilde. Ama onu niye yapıyorlar Mısır'da? Ya işte Hazreti Ömer buradan hançerlendi. O anlamı hissetmek için falan ama sünnette böyle bir şey yok yani. Tabii ki. E, sünnet-ü tesviye-i ya yani Onlar safta dururken de düz durmazlar. Böyle yandan biraz dururlar böyle. Allah Allah. Yani böyle biraz safta O başka yok. Böyle namazı diyor. O daizmi, O şey var mı? Lazım. Yani normalde selamda ve aleyküm selam demektir. Öyle şeyler yok sünnette evet. Sünnet olan safların düzeltilmesidir. Hatta bu vaciptir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin birisi namazda azıcık safın dışında durduğunda ona dedi ki: "Letüse vunnasufu fakum evluyu Allah beyne ya saflarınızı düzün yaparsınız ya da Allah Teala yüzlerinizin şeklini değiştirir." Bu bir nedir tehdittir, tehdit ise ancak haram olan bir fiil üzerinedir veya da farz olan bir şeyin terkinden dolayıdır. Dolayısıyla safların düzeltilmesi vaciptir diyor ve bundan dolayı Bukhari bir başlık atmıştır. Sahih Bukhari'de babu ifmi merlemyetim masufuf safları tamamlamayanın işlediği günah babı, safı düz tutmayanın işlediği günah babı diye bir bab almıştır. Ve diyor ki eli böyle sağ, sol tarafa koymanın İslam'da bir aslı yoktur. Sünnette de bir yeri yoktur diyor. Burada bırakalım o zaman. Ve ahir de 17 <gülüyor> dakikamız oldu.